Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hak davasında sebat. Kahramanları anmak ve onlardan bahsetmek, anmaların en güzeli ve sözlerin en tatlısıdır. Çünkü onlar, beşer tarihinde hidayet sancakları, karanlık denizlerde kurtuluş fenerleridir. Onlardan bazıları, hüküm altına alma ve tesir etme dairelerinin genişliğiyle ...diğerlerinden farklıdır. Onların önünde ne milliyet yokuşları... ...ne de zaman engelleri durabilmiştir. İnsanlık tarihinde şeref köşesini alan... ...getirdikleri ıslah ve içtimai nizamda... ...ebediyet tesirlerinde berka bulunanlar... ...ancak onlardır. İşte bunların da en büyüğü... ...mütefekirlerin ittifakıyla... Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar nazarında kahramanlar kahramanı diğer milletlerin mütefekkirleri nazarında bütün islahçıların en yücesi olunca bize düşen programımızı ondan başlayarak şereflendirmektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabri önünde dururken, onun büyüklüğünden ve mükemmelliğinden etkilenmemek mümkün değildir. Orada en büyük hatırayı ilham eden huzurunda ebediyet kokusu alınır ve en güzel duran huzuru hissedilir. Orada mazinin derinliklerinde parlayıp duran bir ruh vardır. Orada büyük adam, orada kahramanlar kahramanı vardır. Kim kahramanların her birinde onun yüce örneklerinden bir parça bulmaz ki? İnsan, inansın inanmasın, zaman boyunca bütün insanlığın duygularını aynı şey harekete geçirecektir. Eğer, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük peygamber ifade edici yüce risalet vazifesi için yaratılıştan hazırlanmamış olsaydı Resul yani hak elçisi olamazdı bu parıltılı ruh ilahi kuvvetlerle harikulade bir şekilde temasa ehil olmasaydı ona Allah kelamının vahyi de mümkün olmazdı şu halde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha kendine vahiy gelmeden ve peygamber olmadan önce büyük yaratılmıştı. Küçüklüğünden itibaren dedelerinin mabutları ve bütün Arap yarımadasında şeref kaynağı olan putlara tapınmaktan nefret etmişti. Yine genç yaşlarından beri kavmince sevilir ve sayılırdı. Sadık ve vefakardı. Ona el-emin, Gümelinir lakabı verilmişti. Henüz gençliğinde fazileti o kadar açıktı ki, Kureyş kabilesi zenginlerinden ve daha üst tabakadan olarak tanıdıkları bir kadın onu, fakirliğini bildiği halde kendisiyle evlenmeye davet etmişti. Kendi akrabasını dinine davet için Safa Tepesi'ndeki ilk teşebbüsünde şöyle diyordu. Şu dağın ardında size bir süvari kıtası var desem buna inanır mısınız? Cevaben senden bir yalan işitmedik demişlerdi. O halde önünüzde ölümden sonra korkunç bir azabın bulunduğunu size haber veriyorum buyurmuştu. Peygamberliğinden önce de zulümden ve acizlerin hukukuna teçavüzden şiddetle kaçınırdı. Cahiliye devrinde hiçbir işe erdemliler anlaşmasına verdiği önemi vermemişti. Bu aktin sebebi şuydu. Yemen halkından zebitli bir adam, Sehm kabilesinden Vail oğlu As'a bir mal satmış, As zebitliye malın bedelini tam olarak vermemişti. Adam maruz kaldığı haksızlığı şöyle başlayan bir kasidede anlattı. ''Ey Fihroğulları! Vatanından ve vatandaşlarından uzak olarak Mekke ortasında maddeten haksızlığa uğramış birinin imdadına yetişin.'' diyordu. Bunu duyan Haşimoğulları kabilelerini adını hilful fudül koydukları bir anlaşmaya davet ettiler. Mekkeli olsun, oraya gelmiş yabancı olsun, Mekke'de haksızlığa uğramış bir kimse buldular mı, zarar telafi edilinceye kadar zulmedene karşı onunla beraber olmak anlaşmasının temeli idi. İşte bu anlaşma hakkında Resul-ü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden sonra şöyle buyurmuştur. Cüdanoğlu Abdullah'ın evinde bir anlaşmaya şahit olmuştum ki onu Arab'ın en kıymetli mallarına değişmem. İslam'dan sonra da onun gibisine çağrılsam derhal icabet ederim. Onun çok sevdiği şeylerden biri işte böyle fakir ve acizlere yardım etmekti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eksiksiz mürüvvet ve kamil ahlakla doğmuştu. Yaşadığı müddetçe hayat ve davranışının yegane hakimi, hak davası ve hakta sebattı. Bu onun güzel vasıflarının en parlaydı. İslam'ın en büyük kahramanının bu açık vasfına bazı örnekler verelim. Onun Kusaydan Abdümenaf'a ondan Haşim'e intikal eden başkanlık ailesinde dünyaya gelmiş olmasını düşününüz. kusay ki, hayatında kendisine baş eğilmiş, Mekke hakimiyetini elde etmiş, onun kavmi olan Kureyş'te, Arap dini üzere sebatla beraber, bütün Arabistan'da birer şeref vesilesi olan putlara bakmak, Kabe'ye hizmet, misafirlere su ve ziyafet vermek gibi mühim mevkileri tek başına ele geçirmişti. Acaba bu miras Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkı talep etmesine ve onda sebatına engel oldu mu? Asla! Bilekis o dedelerinin hakim ideallerinin saçmalığını ortaya koymuş kabilesini hakimiyet ve iftihar kaynakları olan dini nizamı yıkmaya davet etmişti. Onu bir de Abdümenaf oğulları içinde Haşim ve Mutalib oğulları arasında hiçbir çocuğu kendisi kadar hoş tutulmayan bir hanede düşününüz. Kendisi kavminin başı olan dedesinin postuna diğer oğullar ve torunlar arasında oturabilecek olan yegane torundur. Kabe'nin gölgesinde Abdülmuttalip için bir sergi sayılır. O çıkıncaya kadar oğul ve torunları bu serginin çevresinde oturur. Fakat hiçbiri ona hürmeten üzerine oturmaz. Halbuki istikbalin Resulü çocuk yaşıyla gelir bu serginin üstüne otururdu. Amcaları onu tutarlar oraya oturmasına mani olmak isterlerdi. Abdülmuttalip onu gördüğünde bırakın çocuğumu. Allah'a yemin olsun ki onun yeri başkadır der, sonra onu sevgisine oturtur, eliyle sırtını okşardı. Onun her yaptığından hoşlanırdı. Amcası Ebu Talip, ticaret kastıyla Şam'a gitmek için hazırlanmıştı. Yolculuk başlayınca, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de gitmek arzusuyla yanına katıldı. Onu kırmak istemeyen amcası, ''Artık onu da beraber götüreceğim ve o artık hiçbir zaman yanımdan ayrılmayacaktır.'' diyerek bu uzun ve yorucu yolculukta yeğenini beraber taşımıştı. Dede ve amcanın ona karşı esirgemedikleri bunca iyilik ve anlayışın onu dedelerinin dinine çevirmesi gerekirdi. Fakat Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüksek ruhu ancak... Hak'ta huzur ve sükun bulabilirdi. İşte onu, hakkı ve gerçeği bulunca da, kendisini böylesine nazlayan ve hoş tutan kabilesine karşı bile, ondan bir an ayrılmadı. Hakkın peşine düşme mevzuunda, onunkinden daha büyük bir örnek gösterilebilir mi? Kureş kabilesi, seçkin bir grubu, Ebu Talib'i korkutmak ve ondan ya yeğenini bu davadan vazgeçirmesini veya iki taraftan biri tükeninceye kadar harbe hazırlanmasını istemek üzere gönderdikleri zaman Ebu Talib, durumun vehametini görmüş, bu belanın milletiyle beraber üzerine çökmesinden korkmuştu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi çağırarak şöyle dedi, ''Kavmim beni tehdit ediyor.'' ''Bana ve kendine acı, beni gücümün yetmediği işe koşma.'' dedi. O şöyle cevap verdi. ''Amca, bu işi bırakmam için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, muvaffak olmadan ya da uğrunda ölmeden onu vallahi bırakmam.'' Bunu söylerken gözleri dolmuştu. Gitmek üzere kalkınca Ebu Talib ona şöyle seslendi. ''Şimdi git.'' ve istediğini yap. Allah'a yemin olsun seni hiçbir zaman hiçbir şeye teslim etmeyeceğim. Küçükken onun gözyaşı amcasını Şam'a beraber gitmeye mecbur etmiş, büyüdüğü zamanda Ebu Talib ve Kamini felakete atılmaktan çekinmez kılmıştı. Eğer Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bağlandığı hak, benliğinin hakimi ve gözünü ayırmadığı tek hedefi olmasaydı, amcasının böylesine vefası onu davasından ayırmaya, hiç değilse amcası ve çevresinden sıkıntıyı def edecek bir usulü kabule yeterdi. Bundan büyük bir inanç sebatı, bundan müşkil bir iman imtihanı görülmüş müdür? Ebu Talib'in ölümle tehdit edildiği, Kureyş tarafından korkutulduğu, gerisinden arabın belası gelen, davasından vazgeçsin diye Resulullah'a yalvardıkça ret ve gözyaşından başka bir şey elde edemediği manzara. Etrafında kasırgalar kopan iki adam, daha zayıf olanın, kuvvetlinin dinini yıkmak istediği müstesna bir durum. Asırlar boyunca cesarete, fikir hürriyetine, dayanışmaya, vefaya, sabra misal olarak duruşak olan eşsiz bir levha ve bütün bunların ortasında hak sevgisinin, iman ve sebatın en parlak örneği Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere de iyilik, vefakarlık ve fikir hürriyetine örnek alan şu manzarayı seyredelim. Abdülmuttalip ailesinden biri ava düşkündü. Her gün av için çıkar, avdekinde Kabe'yi tavaf eder, sonra mensuplarını selamlamak ve onlarla sohbet etmek için Kureyş büyüklerinin meclisine uğrardı. İşlerinde en kıymetlisi ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği dinden en uzak olan genç kendisiydi, Abdülmuttalip oğlu Hamsa. Yine bir gün avından dönmüş, adet üzere putları tavaf etmişti. Bir cariye ona şunları haber verdi. Hişam Ebu'l-Hakem, yani Ebu Cehil, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şurada rastladı. Küfretti ve çirkin sözler söyledi. Sonra dönüp gitti. Muhammed ise ona hiçbir şey söylemedi demişti. Bu habere öfkelenen Hamza, yerinden fırladı ve Kureyş'in toplantı yerinde bulunan Ebu Cehil'e yöneldi. Ona bir ok atarak başından derince bir yara verdi. Sonra ilave etti. Sen ona kötü söz söyledin öyle mi? İşte ben de onun dinindeyim ve onun dediğini destekliyorum dedi. Şimdi düşününüz. Kureyş'in en kıymetli genci putlarına tapınıyor ...meclislerinde sohbet ediyor... ...sonra yeğenine karşı beslediği... ...hürmet sebebiyle öfkeleniyor... ...aynı kavme... ...ve dinlerine karşı cephe alıyor... ...onun hürriyetine... ...tecavüz edenlere saldırarak... ...meydan okuyor... Hz. Muhammed... ...sallallahu aleyhi ve selleme orada... ...bundan daha büyük bir iyilik yapılmış... ...vefa gösterilmiş midir? Bir buna bir de bütün Abdülmuttalip oğullarını tehlikede gören bununla beraber hedefinden bir adım gerilemeyen bilakis güneşi sağ elime ayı sol elime verseler yolunda ölmedikçe bu davayı bırakmam diyerek dünyayı hiçe sayan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bakın Hakk'a nasıl aşık olunur onda nasıl sebat edilirmiş gördünüz değil mi işte size resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin en açık vasfı Hakk'a sahip çıkmak. Onu böylece bir kere de Kabe yanında kendisiyle Rebiya oğlu Utbe kavmi namına konuşurken görünüz. Utbe şöyle der, ey kardeşim oğlu sen içimizde geniş çevren yüksek soyunla malumsun. Kavminin başına büyük bir iş açtın. Bununla onların topluluklarını dağıttın. Hayal ve ideallerinin saçmalığını söyledin. Mabutlarını ve dinlerini yerdin. Geçmişlerinin küfür olduklarını ifade ettin. Şimdi beni dinle. Sana bazı şeyleri söyleyeceğim. Belki bir kısmını kabul edersin. Söyle ey Ebul Velid buyurdular. O da getirdiğin din sayesinde mal elde etmek istiyorsan, sana mallarımızdan o kadar toplayalım ki, en zenginimiz sen ol. Eğer şeref istiyorsan, seni başımıza geçirelim, sensiz hiçbir şeye karar vermeyelim. Riyaseti istiyorsan, seni kendimize melik yapalım. Eğer sana gelen, tutulup kurtulamadığın bir sihirse, seni iyi edinceye kadar tıbba müracaat edip, bu yolda servetimizi harcayalım. Çünkü bazen adama cin galebe çalar. Tedavi görünceye kadar da ondan ayrılmaz. Utbe sözlerini bitirince resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dinle ey Ebu'l-Velid dedi ve şu ayeti okudu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bu vahiy yarattıklarını rahmetiyle kucaklayan sevgisiyle yarlayan Allah'ın Vahididir. bilen bir millete Arapça olarak ayetleri açıklanmış bir kitaptır müjdeler verir eğri yolun sonucundan korkutur fakat onların çoğu ondan yüz çevirdikleri için onu hakkıyla dinlemezler onun ruhunu dolduran hak ve yüce maklubu olmasaydı kendisine düşman olan kavminin böylesini yumuşaması, kahramanlığını tatmin etmeye, onların mabudlarına ve dinlerine karşı başlattığı ihtilali durdurmaya kafi bir sebep olabilirdi. Sonra, onu evinde Hatice'nin kızları ve hizmetçileri arasında, gözlerinde ve gönüllerinde görelim. Hatice, Kureyş'in en zenginlerinden ve soca sayılı olanlarındandır. Malı, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin elinde bereketlenip artmış, kendisi dünyanın üzüntülerinden ve mücadele gerektiren isteklerinden kurtulmuştu. Onun evindeki karşılıklı sevgi ve güzel geçme, Harise oğlu Zeyd'in kıssası bir örnektir. Zeyd, köle olarak satılmış bir Arap delikanlısıydı. Onu Hz. Hatice satın almış ve ve eşi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme köle olarak hediye etmişti. O da Zeyd'i hürriyetine kavuşturmuştu. Zeyd onun hanesinde yaşıyordu. Babası oğlunun yerini öğrenip kölelikten kurtulmak için gelince, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o hürdür, dilediğini seçsin dedi. Zeyd, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi seçti ve onun yanında kalmayı, babasıyla gitmeye tercih etti. Ona ilk vahiy gelip de korku ve heyecan içinde eşinin yanına döndüğünde Hz. Hatice onu şu sözlerle karşılamıştı. Asla bu kötü bir şey olamaz. Vallahi hiçbir zaman Rabbin seni rüsva etmez. Çünkü sen yakınlarına yardım eder, türlü angaryalar yüklenir, yoksula kazandırır, misafire ikram eder ve haklı ihtiyaçlara çare bulursun. Bu hareket ve sözler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evindeki rahat ve huzuru açıkça göstermektedir. Şu halde onu bu evin rahat ve sakin kucağından Mekke dinine karşı ihtilale çektiği bunca eza ve cefaya sevk eden şey nedir? Şüphesiz onu evinden çıkaran, eşinden, çocuklarından kendisini koruyan, akrabasından daha kıymetli bir şey olacaktır. İşte bu davet ettiği, kendisi için yaşadığı ve tek emeli olan Hakk'a imandır. İşte size Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyeti Hayatının her sayfasında ışıldayan ahlakı, hak sevgisi ve hakka bağlılığı. Hak, onun peşinde koştuğu, uğrunda çabaladığı, belalara uğradığı, memleketini terk ettiği ve yolunda çarpıştığı tek ve asıl gayet. Bütün insanlar hakkın davacısıdırlar yahut onlara yakışan budur. Onlar için bu mevzuda en güzel örneği de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir. Yüzlerce sene gibi Arap'ın ve Arap olmayan milletlerin kahramanları da onun önünden geçip tutmuşlardır. Allah'ın Resulü, kahramanlık meydanında Hakk'a bağlılığın ve insanları yalnız Allah'a kul ve kendi aralarında kardeş olmaya davetin tek örneği olarak daima hayatta ve ayaktadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bağışlaması bu bölümde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine karşı aşırı derecede eza ve ceva yapanları affetmesi ve bağışlamasından söz edeceğiz. Bu onun öyle güzel bir huyudur ki bunu kendisine Kur'an-ı Kerim vermiştir. Cenab-ı Hak buyuruyor, affı öne al, iyilikle emret ve cahillere aldırma. Bunun manasını Vahin diğer bir nevini teşkil eden hadisi şerif şöyle açıklar. Sana gelmeyene gitmen, seni mahrum edene vermen, sana zulmedeni affetmen. İntikam almaya kudreti varken affetmek öyle bir aynadır ki, onda şahsiyetin en güzel tavırları tecelli eder. Onda maksadın ulviliği, hedefin yüceliği, ve nefsani arzuların üstüne yükselip şarıldar. Kahramanlık da en parlak şekliyle orada kendini gösterir. Kahramanlar tarihinde hatta bütün beşer tarihinde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gibi zafere ulaşan, ilahi teyide mazhar olan ve kazanan, sonra da kendisini mahrum edene veren, zulmedeni affeden bir kimseyi göremezsiniz. Mekke ile Taif düşmanlığın iki şiddetli merkeziydi. Bu ikisinin sakinleri Lat ve Uza isimli putlardan ayrılmamakta birbirleriyle yarışıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı Kureşten daha şerir, Sakif'ten daha fazla şirke sarılan bir kabile yoktu. Bu iki şehirden Hişamoğlu oğlu Ebu Cehil, onun oğlu İkrime, Halef oğlu Ümeyye, onun oğlu Saflan, Sehmli Vahiloğlu oğlu As, Moir oğlu Velid, Harboğlu Ebu Sufyan, Umeyroğlu Amr'ın üç oğlu, Ebu Mesud, Avf oğlu Melik ve benzerleri gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eziyet etmeyi, onunla eğlenmeyi ve hiç etmeyi onu öldürme kastı taşımayı kendilerine övünme ve eğlenme vesilesi yapan adamlar çıkmıştı. Bu alaya alma ve işkence etme devri dört safhaya ayrılır. Birincisi Ebu Leheb gibi bir adamın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safa tepesinde halka vaaz ederken helak olasın bizi bunun için mi çağırdın diyerek onu üzmeye ve davasını küçümsemeye yeltenmesiyle başlar. İkincisi boykot ahitnamesinin yazılmasıyla başlar. Kabe yazılan bu anlaşmadan müşrikler soylarından olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi korudukları için Haşim ile her türlü insani alakayı kesmeyi ant içmişlerdi. Üçüncü safa amcası ve hamisi Ebu Talip ile eşi ve derd ortağı Hazreti Hatice'yi kaybetmesi yüzünden mateme büründüğü, Üzüntüsünden dünya başına dar geldiği zamanla başlar. Eğer iman ve sadık nübüvvet yani her türlü şüpheden uzak peygamberlik vasfı olmasaydı, bu işin sonu intiharla veya deli olup dağlara düşmekle neticelenirdi. İşte bu devredeydi. Tek başına sakifin himayesini talep ve onlar vasıtasıyla kavminin şerrinden korunmak için Taife gitmişti. Onu çok sert ve çirkin bir şekilde karşıladılar. İleri gelenlerinden Umeyr oğlu Amr'ın oğlu, Efendimizle alay etti. Birisi, Allah senden başka Resul gönderecek birini bulamadı mı dedi. Bir diğeri, vallahi ben seninle katiyen konuşamam, çünkü gerçekten peygambersen sana hitap edemeyeceğim kadar büyüksün demiştir. ''Eğer Allah namına yalan söylüyorsan, seninle konuşmayı kendime yakıştıramam.'' diye de ilave etmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Hiç olmazsa müracaatını gizlemelerini talep ederek, bana yapacağınızı yaptınız, hiç olmazsa bunu gizli tutun.'' dedi. Bunu dahi kabul etmediler. Aklı bir şeye ermeyen çocukları ve köleleri kışkırtarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sardırttılar.'' Seviyorlar, bağırıyorlardı. İşte böylece çocuk ve köleler bahra çağrıya, oynaya, zıplaya onu şehirden çıkardılar ve tam üç mil takip ettiler. Üzerine taş attıklarından ayakları kan içinde kalmıştı. Yorulup oturdukça kaldırıyor, yürümeye mecbur ediyorlardı. Nihayet Rabia oğlu ütbeye ait bir çiftliğe sığındı. Kendini böylece bu şerirlerin elinden kurtardıktan sonra şöyle dedi. Allah'ım, kuvvetimin zafını, çaremin azlığını, insanlarca önemsiz karşılanışımı sana arz ediyorum. Ey en büyük rahmet sahibi, çaresizlerin Rabbi sensin, benim Rabbim de sensin, beni kime bırakıyorsun? Beni kötü karşılayan uzaklara mı? Yoksa kaderimi eline bırakacağın düşmana mı? Eğer bana dargın değilsen başka şeye aldırmam. Fakat cemalinle muamele benim için daha geniş imkanlar bahşedecektir. Gazabına uğramak ve dargınlığına maruz kalmaktan zulmetleri aydınlatan dünya ve ahireti intizama koyan zatî nuruna sığınırım. Sen razı olmadıkça kapından ayrılmam. Kuvvet ve kudret ancak sendedir ve sendendir. Mekke avdetinde ancak adi oğlu Mut'imin himayesinde şehre girebildi. Nihayet Mekke bu işkence devrini onu öldürüp mesuliyetine bütün kabileleri ortak etmeye karar vererek kapadı. Böyle olursa akrabaları, Abdümenaf oğulları onun kanını dava edemeyeceklerdi. O da bunun üzerine ilahi izinle Medine'ye hicret etti ve böylece dördüncü devre başlamış oldu. Hicret ve yolda karşılaştığı müşküller herkese malumdur. Arap Yarımadası'nın o güne kadar görmediği bir ordu başında Mekke'ye geri döndüğünde atları Mekke toprağını çiğniyor, oradan Huneyn ve Taif'e geçiyordu. Hevazin ve Sakif kabilesinden altı bin esir alıyor, mütekebbir reisler ve Avfoğlu Malik, Umeyr oğlu Amr'ın oğlu Ya Leyl kaçıyorlar. Fakat onun merhamet ve affı bütün afakı kaplıyor. Yeryüzünde fitne ve fesat çıkaran öncüler ve liderler İyilik ve ihsanla karşılanıyorlar. Halbuki tarihte meşhur bütün kahramanların böylelerine karşı yaptığı ikram, başlarını uçurmaktan ibarettir. Bütün bu olaylar, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mürüvvetin ulaşılmaz zirvesinde olduğunu göstermektedir. Sahabe ordusu daha Mekke'ye varmadan, Müşriklerin reisi Ebu Sufyan üç kişiyle beraber etrafı gözetlemeye çıkmış, kendisinin ve ordusunun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaşacak güçte olmadığını anlamıştı. Kendisine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bineği üzerinde Hazreti Abbas rastlamış, onu terkisine alarak Mekke ve ahalisi için eman dilemek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çadırına getirmişti. Lafların arasından ilerlerken, ateş etrafında toplanmış asker öbeklerine uğruyorlar, askerler birbirlerine peygamberin bineği üzerindeki onun amcası diyorlardı. Hazreti Ömer'in bulunduğu safa uğrayınca Hazreti Ömer, bu kim diye sordu. Hayvanın terkisindekinin Ebu Sufyan olduğunu öğrenince, vay Allah düşmanı! Aramızda bir anlaşma olmaksızın seni benim elime düşüren Allah'a hamdolsun dedi. Sonra koşar adımlarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek bana izin ver. Şunun boynunu vurayım. Allah onu amansız olarak elimize düşürdü dedi. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmeyerek Ebu Sufyan'ın geceyi Abbas'ın çadırında geçirmesini emrettiler. Sabah olunca Ebu Süfyan getirildi ve İslam'ı kabul etti. Efendimiz de onu affetti. İşte o zaman Hazreti Abbas, ''Ya Resulallah, Ebu Süfyan övünmeye düşkün bir adamdır. Ona bir ikram bahsetseniz.'' dedi. Efendimiz cevap verdi, ''Evet, kim Ebu Süfyan'ın evine girirse dokunulmayacak. Kapısını kapayıp evine çekilene ve mescidi harama sığınana dokunulmayacak.'' buyurdular. Peygamber ordusu Mekke'ye doğru ilerlerken Ebu Sufyan da oraya avdet etti. Kendi kendine vallahi bunlara kimse karşı koyamaz diyordu. Kavminin yanına gelince en yüksek sesiyle şöyle bağırdı. Ey Kureyş! Bu gelen Muhammed'dir. Onu karşılayacak kuvvete malik değilsiniz. Kim Ebu Sufyan'ın evine girirse kendisine dokunulmayacaktır. Kavmi... Allah seni kahretsin, senin evin kaç tanemisi alır, dediler. Ebu Sufyan'ın Uhud muharebesinde, Hz. Hamza'nın ciğerini çiğneyen karısı ayağa kalkarak sakalına yapıştı ve bu milletin hain casusunu öldürün diye bağırdı. Ebu Sufyan, hayatınız bahis konusudur. Bu kadına aldanmayın. O, karşı koyamayacağınız bir kuvvetle geliyor. Kim mescide girerse emindir. Evine girip kapısını kapayan, masumdur diye mukabele etti güzel bir huy olan affetmedi hangi örnek bundan daha büyük olabilir sayısız kötülükler yapan Uhud'da resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ciğerini kanatan Hendek savaşındaki muhasarasıyla Müslümanların kuvve imaneviyelerini maneviyelerini sarsan Ebu Sufyan değil miydi Haşimoğullarına karşı Mahzun ve Sehm kabileleriyle karşılıklı yardım anlaşması yapan yine Abdümenaf evladından o asi Ebu Süfyan değil miydi? İşte onun bütün ümidi hayatının bağışlanması iken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini affettiği gibi bir de imtiyaz bahşediyordu. Görülüyor ki hayat ve mevki bile onun kahra layık düşmanlarına karşı olan bağışları arasındadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girdiği zaman Ebu Cehil'in oğlu İkrime, oğlu Safvan, Amroğlu Süheyl ve başlarına toplanan bir miktar kuvvet silahla mukabele etmişler, sonra hizmeti uğrayarak kaçmışlardı. Can emniyeti dilediler, bu dilek yerine getirildi ve affedildiler. Hatta kendilerine gönüllerini kazanmak üzere Hevazin ganimetlerinden mal bile verildi. Şimdi beşer tarihinde eşine rastlayamayacağımız şu örnek harekete bakın. Düşman oğlu, düşman Safvan bin Ümeyye deniz yoluyla Yemen'e göçmek için ciddeye kaçıyor. Vehboğlu Ümeyir de Resulullah'a gelerek Ey Allah'ın peygamberi, Ümeyye oğlu Safan kavminin ulusudur. ''Sizden korkup kaçarak kendini denize atmaya gitti. Ona can emniyeti bahşetseniz.'' dedi. Efendimiz ''Pelki o emindir.'' cevabını verdi. Ümeyir, ey Resulallah verdiğiniz emana alamet olmak üzere bir şey lütfetseniz.'' deyince, Efendimiz Mekke'ye girerken başında olan sarığını verdi. Ümeyir onu alıp çıktı ve Safan deniz yolculuğuna çıkmak üzereyken yetişti. Aralarında konuştular.'' Ümeyr, Safan sana anam babam feda olsun, kendine acı, nefsini helak etme, işte sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emanını getirdim dedi. Safansa ise, onun beni öldürmesinden korkuyorum diye cevap verdi. Onun hilmi ve keremi çok geniştir denince, bu konuşmadan sonra beraber döndüler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktılar. Safan. ''Bu sizin bana can güvenliği verdiğinizi söylüyor.'' deyince, ''Evet, doğru.'' diye buyurdular. O halde, ''Beni iki ay serbest bırak.'' dedi Safvan. Peygamberimiz, ''Dört ay serbestsin. İslam'ı kabul edip etmemekte de serbestsin.'' diye mukabele etti. Bu kişi, düşman oğlu düşman Ümeyye oğlu saffandı. Buna rağmen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sadece bağışlama ihsanına layık olmakla kalmıyor. Efendimiz kendisini tehlikeli bir yolculuğa atan bu adamı emin kılmak için ona sarığını gönderiyor. Sonra da İslam'ı veya şirki seçmesi için iki ay müsaade isteyince onu aşağılık duygusundan kurtarmak üzere dört ay veriyor. Beşer tarihinde intikam alma gücü varken Affetmenin bundan iyi, bundan büyük bir örneği var mıdır? İşte bir diğer adam. Hemen fethi takip, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek huzuruna girmek için izin ister. O da isyankardır, işkence ve hicivde haddi aşanlardandır. Haris, oğlu Ebu Süfyan. Efendimiz onunla görüşmek istemiyorum çünkü o bana çok ağır sözler söyledi buyurdular. Ebu Sufyan'ın yanında bu sırada küçük bir oğlu vardır. Adam vallahi ya bana izin versin veya bu çocuğun elinden tutar açlık ve susuzluktan ölünceye kadar giderim der. Bu söz Efendimiz'e ulaşınca ona acır, huzuruna girmesine izin verir ve onu affeder. Adam da şöyle der. Yemin ederim ki Muhammed ordusuna Lad'ın ordusu galip gelsin diye bayrak taşırken gece karanlığında yolunu kaybetmiş yolcu gibiydim. Onların rehberiyken benim halim işte bu der. Mekke'de Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi tavaf ederken Ömer oğlu Fudale onu öldürmek istemişti. Kendisine yaklaşınca efendimiz ''Fudale misin?'' diye sordu. O da ''Evet, Fudale ya Resulullah deyince ''İçinde ne kuruyorsun?'' diye mukabele etti. ''Hiçbir şey Allah'ı anıyordum.'' diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güldüler ve Allah'tan af dile buyurdular. Sonra mübarek ellerini onun göğsü üzerine koydular. Kalbindeki heyecan fırtınası dindi, Fudale der ki ''Vallahi, Elini göğsümden kaldırdığı andan itibaren bana mahlukatın en sevgilisi o olmuştu. Vahşi diyor ki, Taif ve Mekke'nin fethinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitmek üzere yola çıktım. Huzuruna gelip İslam'a girmenin alametini, kelime-i şehadeti ifade edince beni gördü ve sordu, ''Sen vahşi misin?'' Evet ya Resulullah deyince otur ve Hamza'yı nasıl öldürdüğünü bana anlat dedi. Oturup anlattım. Sözümü bitirince yazıklar olsun sana. Yüzünü bana gösterme seni görmeyeyim buyurdu. Bundan sonra vefat edinceye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede olsa beni görmemesi için gizlenirdim dedi. İşte size nefsine hakim olma ve affetmenin en Güzel örneği. Bir Adam Ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne bakamıyor. Amcasının katili aslı belirsiz, taraftar ve akrabası yok. Müslümanlar onun mızrayla yerlere serilen Hazreti Hamza'nın barsakları gibi onun da kanını görmek istiyor ve bu adam affediliyor. Eke'nin fethi tamam olunca, Efendimiz Kabe'nin kapısına dayanarak şöyle hitap etti. Eşi, ortağı ve kendisinden başka ibadete layık biri olmayan Allah vaadini yerine getirmiştir. Kuluna yardım etmiştir. Tek başına birleşmiş kuvvetleri yenilgiye uğratmıştır. İyi bilin ki, iddia olunan bütün imtiyazlar, kan davaları ve mallar, şu iki ayağımın altındadır. Ancak Kabe hizmeti ve hacılara su verme imtiyazı müstesnadır. Ey Kureyş! Allah sizden cahiliyet kibrini ve dedelerle övünmeyi kaldırmıştır. Bütün insanlar Adem'den gelmiştir. Ademse topraktan yaratılmıştır. Sonra şu mealdeki ayeti kerimeyi okudular. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık ve tanışıp anlaşasınız diye millet ve kabileleri ayırdık. Allah indinde en kıymetliniz Allah'ın yasaklarından onun rızası için kaçınanınızdır buyurdular. Bundan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'e şöyle seslendi. Ey Kureyş size ne yapacağımı beklersiniz? Hayır umuyoruz. ''Sen Kerim bir kardeşimizin affe ve kerem sahibi olduğunu biliyoruz.'' dediler. ''Haydi gidin serbestsiniz.'' buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturdu. Hazreti Ali elinde Kabe'nin anahtarı olduğu halde ayağa kalkarak şöyle dedi. ''Ey Allah'ın Resulü, Kabe'nin perde darlığıyla hacılara su verme hizmetlerini bana ver.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Talha oğlu Osman nerede diye sordu. Osman'ı çağırdılar. Resul-i Eccan sallallahu aleyhi ve sellem Osman işte anahtarların bugün iyilik ve ahde vefa günüdür diyerek anahtarları ona verdi. İşte sakif sefaret heyeti Medine'de Araplar arasında eriyen ehemmiyetini kaybeden bu kabileye Efendimiz bakınız nasıl muamelede bulundu. O sefaret heyeti arasında efendimizi Taif'ten zorla çıkaran Amr oğlu Yale de var. Yine onlardan Alfa oğlu Malik'i efendimiz daha önce affetmiş, kendisine yüz adette de deve hediye etmişti. Her şehir ve kabileye şamil öyle örnekler gördünüz ki günler ve asırlar geçecek. Fakat zaman içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla bütün insanlığa önder, yüksek ve tek örnek olarak yaşayacaktır.